Bir kimse, yatsı namazını cemaatle kılsa, o gecenin yarısını ibadetle geçirmiş ve kim de sabah namazını cemaatle kılarsa, geceyi tamamen namaz ile ihya etmiş gibi olur. Oruçta Riya yoktur. Kim benim kokumu koklamak isterse, kırmızı gül koklasınlar. Güzel kokusunu insanlara duyurmak üzere, Koku sürünen kadınlar zaniye hükmündedir. Takva ve taat için mal ve servet müminlere ne güzel bir yardımcıdır. Hiçbir dua eden yoktur ki şu üç sonuç arasında olmasın. Ya istediği hemen verilir ya lehine ertelenip saklanır Yahutta da dua bir günahına kefaret olur.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 Akşam yemeği hazırlanmış ise yemeğe namazdan önce başlayın. Yemeğinizi aceleye de getirmeyin. i̇bn Zübeyir zamanında ben Abdullah İbni Ömer'in yanında babamla birlikte bulunuyordum. Abbad İbni Abdullah İbni Zübeyir sordu. Biz işittik ki akşam yemeğine namazdan önce başlanırmış doğru mu? Abdullah İbni Ömer şu cevabı verdi. Bak hele, onların akşam yemekleri nasıldı? Zanneder misin ki bu babanın akşam yemeği gibiydi? Resulullah buyurdular ki, yemek veya bir başka şey için namazınızı tehir etmeyin. Alıp satanlar birbirlerinden ayrılmadıkça, vazgeçmedikçe muhayyerdirler. Alıp satanlar alışverişi sıdk ve doğruluk üzere yapar. Kusuru beyan ederlerse alışverişleri her ikisi hakkında da mübarek kılınır. Yalan söylerler. Kusurları gizlerlerse belli bir kar sağlasalar bile alışverişlerinin bereketini kaybederler. Bir rivayet şöyledir. Alışverişlerinin bereketi yok edilir. Yalan yemin malı rağbetli kazancı bereketsiz kılar. Lezzetleri acılaştırıp yok eden ölümü çok zikrediniz. Hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekiniz. Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bunları ezberleyip benimserse cennete girer. Bir kimse kardeşine gıyabında dua ettiği zaman bir melek Allah sana da o dua ettiğin gibi versin der. Kıyamet gününde benim şefaatime en çok layık olanlar, bana en çok salavat getirenlerdir. Kim bana bir salavat okursa, Allah da ona on rahmet ve ikramda bulunur. Yeryüzündeki Allah'ın seyyah melekleri, ümmetimin salatu selamını bana hemen anında ulaştırırlar. Kim Allah'tan başka ilah olmadığına, Allah'ın bir ve şeriksiz olduğuna ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna keza Hazreti İsa'nın da Allah'ın kulu ve elçisi olup Hazreti Meryem'e attığı bir kelimesi ve kendinden bir ruh olduğuna keza cennet ve cehennemin hak olduğuna şehadet ederse her ne amel üzere olursa olsun Allah'ın onu cennetine koyacaktır. Kim Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet ederse, Allah ona ateşi haram kılacaktır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdular. Kalbinde zerre miktarı iman bulunan kimse ateşten çıkacaktır. Ebu Said der ki, kim bu ihbarın ifade ettiği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 En az 10 misli olmak üzere, 700 misline kadar sevap yazılır. İşlediği her bir şer içinde, Allah affetmediği takdirde bir günah yazılır. Abdullah İbni Amir babasından naklediyor. Beni fezar eden bir kadın, bir çift ayakkabı mehir mukabilinde evlendi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, nefsin ve malın için bir çift ayakkabıya razı mısın diye sordu. Kadın evet dedi. Resulullah bu evliliğe müsaade etti. Hz. Enes buyurdular ki, Ebu Talha, Ümmü Süleym ile evlendi. Aralarındaki mehir Müslüman olmaktı. Ümmü Süleym, Ebu Talha'dan önce Müslüman olmuştu. Ebu Talha, Ümmü Süleym'i isteyince, Ümmü Süleym, ben Müslüman oldum. Sen de Müslüman olursan evlenirim dedi. Bunun üzerine o da Müslüman oldu. Ümmü Süleym'in mehir olarak istediği şey Müslüman olması idi. Hazreti Ayşe'ye Resulullah'ın hanımlarına verdiği mehir ne idi diye sorulmuştu. Şu cevabı verdi. 12 okkiye ve bir neş idi. Neş nedir biliyor musunuz? Yarım okiyedir. ''Bunun tamamı 500 dirhem eder. Amel ancak niyetledir ve bir kişiye ancak niyet ettiği vardır.''